Allah için yapılan bir çıkar gütmeden efendim herhangi bir hesap bir yatırım aracı olarak görülmeden karşılıksız iyilik yapanlardan eylesin Rabbim hepimizi ve niyetlerimizi halis kılsın inşallah. Her zaman. Ee, ecdadımız niyete çok önem vermişler. Yani bir işi uzun süreli yaparken yapacaksak eğer zaman zaman niyetlerimizi tekrar gözden geçirmek, başlangıçtaki o saflığı, o temizliği koruyabiliyor muyuz? Yol üzerinde acaba kirlendik mi diye. E, kontrol etme ihtiyacı duymuşlar. Bizler de böyle güzel işlerin hep sonuna kadar e, efendim başlangıçtaki o güzel niyetle hatta daha da güzelleştirerek, daha da zenginleştirerek yürümesini temenni edelim Rabbimizden. E, ve hamd elemizi, salve okuyalım. Adap'tandır. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle e, bu kitabın arkadaşlar e, farklı zamanlarda çok uzun bir süreçte yazılmış yazılardan e, bir araya getirildiğini e, hatırlatalım. E, aslında ben kendim e, bir okuyucu olarak böyle kitapları çok e, şey yapmam, çok tutmam. E, çünkü böyle konu dağınıklığı olabiliyor. İşte e, yazar böyle işte gazetelerde, dergilerde yayınlanmış yazıları bir araya topluyor ama konular arasında bir bütünlük olmayabiliyor. Ee, o bakımdan bana böyle zor gelir ve hani okursun okursun bir şey çıkmıyormuş gibi gelir ancak böyle çok özel bir yazarsa hani e, Muharrir e, hakikaten fikirleri e, önemliyse onları öğrenmek için zaman ayırmaya değecekse e, efendim bunu tercih ederiz. Ses az geliyor ne yapabilirim acaba bunun için? E, efendim. Tamam o zaman demek ki arkadaşımızın kendi cihazından kaynaklanıyor. Mesajlara bakmayayım ben en iyisi. <gülüyor> Bir problem olursa siz bana dönersiniz. Çünkü şey konu bölünüyor ve zaten süremiz de oldukça kısıtlı. Hocam ee, senin olduğuna bakıyorum. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar, e, dolayısıyla bu kitap da böyle bir kitap yani. E, Son Peygamber Info'da uzun yıllar içerisinde e, çeşitli bazı bazıları gündemle alakalı, bazıları gündem dışı ama bizim hani değinmeye temas etmeye gerek gördüğümüz konularda yazılmış yazılardan olabildiğince. Efendim bir konu bütünlüğü gözetilerek burada Nurdan Şahin hocamızı da hayırla ve minnetle yad edelim. O çünkü çalıştığı kitabı bu hale getirebilmek için oluşturulmuş bir kitap arkadaşlar. Ve hani bana sorsanız bu kitabın ana teması nedir, ne anlatıyor bu kitap diye. Bütün boyutlarıyla sorumluluk diyebiliriz. Yani sorumluluk kavramı etrafında işte onunla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan başlıkların ele alındığı bir deneme deneme türünde bir eser diyebiliriz. Tabii ki arkadaşlar bizler büyük yazarların eserlerini okuduğumuzda onlarla bizimkiler arasındaki farkın ayırdındayız yani onu görüyoruz. Böyle bir iddiamız da yok. Ben her zaman ifade ederim işte beni böyle e, dinleyen arkadaşlar bazen okuyanlar dinleyenler işte ilim ehli falan diye böyle nitelendiriyorlar. İşte Allah ilminizi artırsın mesela bu herkese yaptığımız bir dua ama e, kendimi hiçbir zaman bir alim e, olarak nitelemedim. E, ilimle meşgul olan birisi olarak da nitelemedim. Yani o meşgale çok yüksek bir meşgale. E, ben e, ilimle meşgul olan insanların ürettikleri eserleri e, biraz daha işte bu konulara uzak olan kardeşlerimize aktaracak bir ara kademe olarak görüyorum kendimi. E, hem bir vaiz olarak da bir yazar olarak da kendimi konumlandırdığım yer orası. Ama bunu önemsiz ve küçük görmüyorum çünkü insan yaptığı işi küçük görürse, önemsiz görürse işte kitabımızın ana teması olan sorumluluk bilinci de o kadar eksik ve yetersiz olabilir. Yaptığı iş o kadar baştan salma olabilir. İnsanın yaptığı işi ciddiye alması, öneminin, değerinin, işlevinin, fonksiyonunun farkında olması Tabii ki abartmadan, kendi konumunu abartmadan ama hani saygı duyması yani yaptığı işe ee, ve onun o işi özen göstererek, özenle yapmasını sağlar. Ee, böylece en başta bir defa o işten e, elde ettiği kazanç helal olur. Helal olmasının şartlarından birisi budur. Ee, sonra o iş bir e, bereketle, bir feyizle, bir e, coşkuyla, bir işte içine duygu katılmış bir iş olur ve tesiri de ona göre daha yüksek olur diye düşünüyoruz. İnşallah biz de e, bu e, işgal ettiğimiz e, dünyada işte kendi yerimizde e, kendimizi konumlandırdığımız yerde bu özenle, bu dikkatle e, ve hani sınırlarımızı taşmadan. Hadsizlik yapmadan ama üstlendiğimiz sorumluluğun da idrakinde olarak bu ara kademeyi e, inşallah layıkı veç ile e, doldurabiliriz e, hepimizde. Tabii ben sizleri tanımıyorum, dinleyicileri hiç tanımıyorum. Her birimiz kim bilir ne görevlerle yeryüzündeyiz. allah Teala bize nasıl roller ihsan etti, uygun gördü. Biz kendimiz için neleri hayal edip nerelere kadar geldik ise arkadaşlar işte oraları çok güzel bir titizlikle doldurmak gerektiği kanaatindeyim. Ben elimden ne gelir sorusunun ee, kitapta da anlattım zaten çok hani o e, aynısını tekrar etmeye çok fazla gerek yok fakat elimden ne gelir sorusunu kişinin kendisini yakından tanımasıyla ancak doğru bir şekilde cevaplandırılabileceği kanaatindeyim. Yani elimden ne gelir peki sen kimsin? Yani sen kimsin? Hani donanımın ne? müktesebatın ne? Gücün ne kadar? E, ağırlığın ne kadar? Efendim etkin nereye etkilerin nereye kadar uzanıyor? Bunların bilincinde olursan o zaman elinden ne geleceğini de bilebilirsin. E, yani buradaki o yazıdaki ana fikir budur e, ve böyle e, üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de e, arkadaşlar herkesin genellikle yani çok yüksek işlere böyle çok tanınırlığı bilinirliği yüksek işte etkisi yüksek veya hatta bugün yaşadığımız bu dijital dünyadan dolayı yani işte etkiyle influencer galiba aynı anlama geliyor. Yani işte daha çok fazla sayıda insana kitleselleşmek yani daha çok sayıda insana ulaşmak, meşhur olmak falan işte bunları yaptığınız zaman Sadece iyi bir iş yapmış olacağınızı, işte etkili bir iş yapmış olacağınızı zannedebiliyoruz. Bunun bir yanılgı olduğu kanaatindeyim. Hatta şu örneği veririm. Hep aynı örneği vereceğim için kusura bakmayın ama çok bu konuyu çok iyi anlatan bir örnek olduğunu düşünüyorum. Mesela işte 5000 bin parçalı bir puzzle yaptığınızı düşünün. Bir yapboz yapıyorsunuz. 5000 bin parçadan oluşuyor. Ve faraza bu bir manzara resmi olsun. İşte bir kır manzarası. Dağlar var. Uzakta bir köy var. Efendim ve e, e, manzaranın önünde de bir nehir akıyor ve başında da nehrin kenarında da bir kız oturuyor. E, bu 5000 bin parça da kızın gözleri olmak istiyor. Tamam mı? Parçaların böyle bir talebi var yani hepimiz kızın gözü olalım, kızın gözleri olalım. Çünkü tabloya bakan o tabloda pek çok detay var ama öncelikle ön planda oturan kıza bakıyor ve birine baktığınızda da gözlerine bakıyorsunuz öncelikle. İşte en önemli parça bu hepimiz göz olalım deseler arkadaşlar her parça böyle göz olmaya çalışsa ortaya bir puzzle çıkar mı? Yani ortaya bir puzzle çıkması için bu puzzle'lardan bazılarının bulutlar, bazılarının e, nehirdeki sular, bazılarının uzaktaki evlerin çatısı, bazılarının otlar, ağaçlar, yapraklar olması gerekiyor. Öyle değil mi? Yani e, herhangi bir işin de mesela ben birkaç tane de e, gönüllü kuruluşta e, çalışıyorum. E, özellikle Diyanet Vakfı'nda aktif olarak çalışıyorum kadınlar kolunda. Ee, orada da gözlemliyorum bunu. Kendimi bildim bileli de böyle hayır işlerinde e, çok geniş çaplı olmasa da yani elimden geldiğince bulunmuşumdur gençliğimden itibaren. E, o uzun süreçte de gözlemledim. E, şimdi ortaya bir çalışmanın konması için mesela bugün burada şimdi biz böyle bir çalışma yapıyoruz değil mi? Ama işte ekranda birkaç kişi var. E, halbuki arka planda kim bilir kaç kişi e, bu çalışmanın e, kotarılması için, bu aşamaya gelmesi için, e, kaç kişi bir de arka planda hizmet veriyor. E, düşünsenize herkes, herkes konuşmacı olmak istese. Yani şu şurada bir tane konuşmacı var şu anda. Herkes o konuşmacı olmak istiyor. Yani hiç kimse diğer işleri yapmak istemiyor. Hiç kimse mesela okuyucu olmak istemiyor. Herkes yazar olmak istese. E, nasıl olurdu dünya? Dolayısıyla neyse uzatmayın bu bahsi. E, dolayısıyla Allah Teala arkadaşlar hepimize bir kapasite vermiş bir kader takdir etmiş. Kaderle ilgili soru sormayın lütfen. Efendim o kaderin içerisinde biz tabii kaderin tam bir mahkumu değiliz. Bize bir seçim hakkı tanımış, bize hayal kurma gücü vermiş, kapasitesi vermiş, irade irade kitabımızda bir başlık oluşturuyor. Çok önemsiyorum iradeyi çünkü ben bugün e, Müslümanlar olarak bizim e, ahlak problemimiz değil, irade problemimiz olduğu kanaatindeyim. Çünkü ahlaksız olmak istemiyoruz hiçbirimiz. Hepimiz ahlaklı olmak istiyoruz. E, yani güzel ahlaktan rahatsız olan, güzel ahlaktan gocunan veya güzel ahlakı hedeflemeyen bir Müslüman var mı yani? E, ama onu sürdürmek, o yola girmek, onu sürdürmek, gerektirdiği, o güzel ahlakın gerektirdiği fedakarlıkları göze almak. Yani istikrar, irade, istikrar konusunda problemlerimiz var. Dolayısıyla işte o iradeyi bize vermiş Rabbimiz. Bütün bunlarla biz ortaya bir sonuç çıkarıyoruz. Yani şöyle düşünün mesela siz, işte az önce ne dedim ben, çok güzel deneme yazarları var. Gerçekten bu konuda çok iyi yazan, dünya çapında, ülkemizde de efendim böyle sular seller gibi yani okurken böyle kitabı elinizden bırakamadığınız yazarlar var. Ee, ama mesela bunun bir kısmı e, kabiliyet bir kısmı çok büyük bir kısmı çalışkanlıkla alakalı Efendim yaptığı işi ciddiye almakla alakalı ona büyük zaman ayırmakla alakalı eee dolayısıyla hepimiz eşit değiliz yani çeşitli imkanlar açısından baktığımızda eee bize takdir edilen ve bizim de eee ulaşabildiğimiz kadarıyla barışık olmamız da çok kıymetli işte o zaman elimizden ne geleceği konusunda çok gerçekçi bu gerçekçiliği de çok önemsiyorum arkadaşlar çünkü işte e, insanın kendisi ve başkaları hakkında çok hayalperest olması da her davadan elinin boş çıkmasına yol açabiliyor. E, zalim iyimserlik diyor buna bir yazar. E, çok hoşuma gitti o ifade. Yani iyimserlik zalim olabiliyor bazen. E, niye? Çünkü işte çok haddinden fazla misyon yükleyebiliyorsunuz kendinize ve karşınızdakine. Beklentiniz çok yüksek olabiliyor. Çok aşırı iyimser olduğunuz olduğunuzda. Affedersiniz. Siz e, böyle olmayıp yani kendi hakımızda gerçekçi e, olduğumuzda işte tembellikten miskinlikten korkaklıktan peygamber efendimizin e, Allah'a sığındığı büyük meşhur bir duası vardır. Bunlardan Allah'a sığınır. E, bunlardan da uzak durduğumuzda elimizden şahane şeyler geldiğini görebiliriz hepimiz. Gerçekten e, böyle belli işte o puzzle'da 5000 bin tane iş var. Yani bakın bir puzzle'ın oluşabilmesi için hani 5000 bin parçalı dediğim için söylüyorum. 5000 bin tane iş var o puzzle'ın tamamlanması için. Ama herkes sadece iki tane işi yapmak isterse sadece o iki iş bize verilirse onu yaparız. Geri kalanları yapmayız. Çünkü onlar işte görece ee, o kadar tanınırlık getirmeyecek ya da o kadar mühim görünmüyor bana yani bulutun bir parçası olmak ya da ta uzaktaki bir dağın e, bir yamacındaki bir puzzle olmak bana o kadar mühim görünmüyor ee, ve işte ben ön planda olmak istiyorum, büyük bir iş yapmak istiyorum yani ee, dese o puzzle olmayacağı gibi arkadaşlar bizler de kendimizi doğru e, konumlandırmadığımız zaman hayatta kendimizi iyi gerçekçi bir şekilde ve doğru bir şekilde tanımadığımız zaman elimizden gelecek sayısız iş yerine elimizden gelmeyecek bir hayal peşinde hayat, hayatımızı tüketebiliriz. Bir bu e, konu var dikkat çekmek istediğim. Ee, bir de e, bilmiyorum bunun anlatılmasından e, arkadaşlarımız hoşlanırlar mı? Ama hani benim sizin hoşunuza gitmek gibi bir amacım da yok. E, beraber bir hakikate küçük de olsa hakikatin küçük de bir küçücük bir parçasına da olsa beraberce ulaşabilelim. yani yoksa bu saat boşa gitmiş olur. E, bizim ülkemizde. Çünkü ben hani İslam dünyasını bilmiyorum. Orada neler oluyor, nasıl yapılıyor bu işler ne yazık ki bir tecrübem yok. O yüzden kendi ülkemiz için söyleyebilirim. Ee, bizim ülkemizde arkadaşlar herkes her şeyle ilgilenmek istiyor. Ee, özel, profesyonel alanda yani sizler de bilirsiniz mesela kendi mesleğinizle ilgili olarak. Hani baktım şimdi düzenleyici arkadaşların büyük bir çoğunluğu herhalde psikoloji ağırlıklı. Olarak çalışıyorlar şimdi düşünün rahatsız oluyorsunuzdur, değil mi herkes psikolog gibi yani herkes psikolojiden bahsediyor yazıyor anlatıyor hatta ehil olmadan böyle danışmanlık hizmetleri verenler var değil mi yani gerekli eğitimleri almadan işte bir yeterlilik kanıtlamadan bu işi yapmaya kalkanlar var nasıl rahatsız edici bir şey değil mi sizin için? Ee, ve böyle hayretle bakıyorsunuz ona. İşte bizim açımızdan da, e, diğer meslekler açısından da öyle. Yani mesela işte doktorlar tefsir çalışıyor, e, ilahiyatçılar beslenme çalışıyor, işte psikologlar din çalışıyor, tasavvuf çalışıyor, işte baş, diğer mühendisler işte başka bir şey çalışıyor. Yani böyle sanki alanımız bize yetmiyor. Aslında bu çok doğal. Yani hobi olarak... Ee, ilgi alanı ne kadar zenginse bir insanın e, elbette e, kendisi için hani daha tatmin edici bir hayat yaşamasına yardım edebilir fakat bunu meslek olarak yapmaya kalk yaptığında, e, yani her şeyden yarım yarım, hiçbir şey de tam değil. E, o zaman işte elimden ne gelir sorusu da havada kalıyor. Benim şunu söyleyeyim yani, sözü top, toparlayayım ve daha net bir şekilde ortaya koyayım. Hep söylediğim bir örnek vardır. Mesela, e, siz işte birisinden fetva soracaksınız. E, açıyorsunuz, alo fetvaya soruyorsunuz veyahut da bir işte güvendiğiniz bir e, hocaya soruyorsunuz. Bu hocanın Arkadaşlar fıkı mı çok iyi bilmesini istersiniz? Bütün mezhepleri, işte mezheplerdeki görüşlerin delillerini, bunlar arasında tercih yapabilecek yeterlilikte olmasını mı istersiniz? Yoksa bu hocanın biraz kimya ile, biraz astronomi ile, işte biraz e, parapsikoloji ile, e, biraz işte ne bileyim ticaretle falan yani böyle şeylerle uğraşıp fıkıhı da yani işte hani mezuniyet düzeyinde yani bir il daha hayattan mezun olma düzeyinde bilmesini mi istersiniz? Yoksa az önce söylediğim gibi fıkıh çok iyi bilmesini ve kendi konusuyla ilgili diğer alanlara da hani vukufiyet kazanacak kadar yabancı olmayacak kadar mı bilmesini istersiniz? Mesela çocuğumuzu doktora götüreceğiz. Ben bu, hep bunu söylüyorum. E, diyelim ki işte sıra dışı bir hastalığı var. Çocuğumuzun böyle çok hani grip gibi, nezle gibi değil de biraz böyle teşhis ve tedavisi hani e, uzmanlık gerektiren incelik gerektiren bir hastalığı var diyelim çocuğumuzun. Doktora götüreceğiz veya işte bir, bir yerden ameliyat olacak mesela. Ee, önemli bir ameliyat geçirecek. Bu ameliyat edecek doktorun e, işte çeyrek hafız ondan sonra e, tefsir okuyan, işte Arapça çalışan falan bir doktor olmasını mı istersiniz? Ama tıp biraz böyle şey, hani arka planda kalmış. Böyle mi olmasını istersiniz? Yoksa Hani tıpta son gelişmeleri takip eden alanında çok saygı değer hani e, otorite olmuş e, çok tecrübeli ama tabii hani besmeleli, abdestli, namazlı yani e, olmasını mı tercih edersiniz? Anlatabildim mi acaba demek istediğimi? Yani biz böyle her şeyden yarım yarım hiçbir şeyden hiçbir şey tam değil olduğumuzda arkadaşlar e, bir kriz anında. E, Mesela işte dünyada bir savaş olduğunda veya ne bileyim bir ülkemizde bir afet olduğunda Allah hepsinden korusun. Bir kriz anında hadi bakalım kaç gidiyoruz, kim ne yapabilir denildiğinde böyle yarım yarım insanlar yani. Hani bir sürü şey var ama hiçbir şey yok. Mesela bunu nereden biliyorum biliyor musunuz? Kendimden biliyorum arkadaşlar. Bak çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ben az önce ne dedim? Ben bir ilim adamı değilim, ilim insanı değilim. Ben bir vaizim. E, vaizler, öğretmenler e, bana göre arkadaşlar ara kademi ara kademedir. Aynen kılcal damarlara benzetiyorum ben kendi konumumuzu. Biz ara kademeyiz. Yani biz ilim insanların ürettiği o ter temiz bilgiyi, yani kalbin temizleyerek akciğerlerde temizlenip kalp tarafından pompalanan o temiz kanı. En ücra, vücudun en ücra köşelerindeki dokulara kadar ulaştırmakla görevliyiz. Ve oradaki kirli kanı alıp tekrar ana damarlardan temizlenmesi için akciğerlere göndermekle görevliyiz. Bu çok önemli bir görev. Ama arkadaşlar temizleyen biz değiliz. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden ben mesela doğru kaynakları takip etmekle mükellefim. Şimdi vaiz olarak ne, ne, o yarım yarım, olmayın neden çok iyi biliyorum. Çünkü arkadaşlar biz vaizlere her şey sorulduğu için yani çocuğunun eğitimini sorar, kayınvalidesiyle ilişkisini sorar, ticaret yaparken şöyle bir muamele yaptık, faiz oldu mu, günaha girdik mi diye sorar, her şeyi sorarlar vaizlere. Öyle olduğu için biz böyle her şeyi takip etmeye çalışırız. Böyle olunca da her şeyden yüzeysel olarak biliriz. Hiçbir şeyin derinlemesine bilmeyiz. Aramızda istisnalar vardır. Bütün vaizler adına söylemiyorum. Kendi adıma söylüyorum. Ee, bu dışarıdan baktığınızda şöyle bir şey sağlar. Ay ne kadar kültürlü bir insan derler mesela bizi görenler, bizimle konuşanlar. Hocam yani her şeyle de mi ilgileniyorsunuz? Hani nasıl bu kadar hani sizi dinleyince işte psikolojide duyuyoruz, tarihte duyuyoruz, sanattan da haberiniz var, sinemayı da takip ediyorsunuz falan. E çünkü gençlerle de konuşuyoruz. Onlar da bize işte sanattan, sinemadan, başka şeylerden falan sorabiliyorlar. Veya bir örnek vereceğimiz zaman onların meşgalelerinden bir örnek verdiğimizde çok daha e, yakın oluyor onlara o örnek. Çok daha iyi anlıyorlar ne anlatmak istediğimizi. Elhasıl mesela işte sinemadan bahsetmem beni bir e, diyelim ki filmler konusunda uzman biri yapmıyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? İşte bizim e, elimizden ne gelir? Yani biz hangi konuda iyiyiz? Bir tane majör bir ana uzmanlık alanımız olması lazım arkadaşlar. Evet, çağımız interdisipliner bir çağdır. Ee, o yani tek alan körlüğü deniyor. Yani tek bir alana sadece yum, yumulmak ve o alanın ilgili olduğu organik bir şekilde aralarında bağ olan diğer alanlarla hiç ilgilenmemek de bir zaaftır Ama e, hiçbir majör alanımızın olması, olmaması yani şu konunun uzmanı bu kişidir. Ona danışalım denilecek şekilde bir uzmanlığımızın olmaması. Bu bir dikiş olabilir. Bakın uzmanlığın illa akademik olması gerekmez. Ayakkabı tamirciliği olabilir. Ne bileyim çok iyi örgü yapmak olabilir. Yani herhangi bir konuda iyi olmaktan bahsediyorum ben. O zaman bir hayır işi yapılacağı zaman işte diyelim ki bir e, kermes çalışması var. Böyle bir hazırlık var. Dikiş bilenler toplanır değil mi? Yani el becerileri olanlar toplanır. Bir işte e, davet verilecek yemek becerisi olanlar toplanır. Biliriz yani kim böreği iyi yapar. İşte kim e, ana yemeklerini kime yaptıralım. Et Eti kim iyi anlar, iyi pişirir. Şimdi düşünün yani bunların hiçbirini arıyorsunuz adam bulamıyorsunuz. Ama biz... Bir sürü de adam var yani e, bunu ben bir e, Ümet Muhammed adına bir e, zaaf olarak görüyorum e, Özellikle de büyük planda yani makro ölçekte baktığımızda arkadaşlar Mesela ben devletlerin de kendi devletimizin de yani bana sormuyorlar ama hani <gülüyor> gene de bir fikri oluyor insanın. Ee, keşke diyorum şöyle mesela devletimiz illa yapıyordur inşallah biz bilmiyoruzdur. Ee, işte 5 yıl içinde bana kaç tane mühendis lazım? 10 yıl içinde bana kaç tane ilahiyatçı lazım? ya yani Ben düşünüyorum mesela ben, bakın ben ilahiyatçıyım. O kadar çok ilahiyat fakültesi var ki ülkenin her yerinde. Bunların her birinden her sene 50-60 kişi mezun olsa en az... En az 100 kişi mezun olsa ortalama. Ya bu kadar ilahiyatçı ne yapıyor yani? Ne yapacak? Bize bu kadar ilahiyatçı lazım mı gerçekten? Ee, diye böyle düşünüyorum yani zaman zaman. Hani benim e, şu 20-30 yıl önce psikolog böyle aramakla bulamazdık yani. Şimdi değil mi arkadaşlar? Ne kadar çok psikolog var? Ne olacak? Hani bu kadar çok e, gerçekten ihtiyacımız var mı? İşte bunlar hep e, planlama, e, kendimizi doğru konumlandırma, geleceği öngörme e, ve hatta ve hatta arkadaşlar e, bazen de meslek değiştirme bunu pandeminin başında bir CEO'nun konuşmasını dinlemiştim ilk defa böyle online eğitimler düzenlendiğinde ben e, ısrarla beni almalarını talep etmiştim o konferansa aslında iş dünyasından yönelik bir konferanstı dinleyici olarak katıldım çok ilginç bir şey söyledi Bana, benim çok viz, vizyonum Açtı yani o konuşma ee, dedi ki konuşmacı bizim dedi babalarımız yani konuşmacı da işte 40 yaşlarında 30'ların sonu 40'ların başı o yaşlarda birisiydi. Ee, büyük bir şirketin CEO'su ee, bizim dedi babalarımız bir şirkete girerlerdi oradan emekli olurlardı bir kurumdan yani hiç iş değiştirmek diye bir şey yoktu. Bizim neslimiz dedi yani bugün 45'li yaşlarda olanları karşılıyor bizim neslimiz 5-6 yılda bir iş değiştiriyoruz dedi. Ama dedi sizler dedi yani üniversite öğrencilerine konuşuyordu şu anda işte 20'li yaşlarda olanlar sizler dedi 5 yılda bir meslek değiştireceksiniz dedi. Çünkü yapay zekadan sonra pek çok meslekler ölecek, rafa kalkacak. Belki de mesela yani sizi de bekliyor, bu beni de bekliyor. Ben şimdi bazı soruları, bana sorulan bazı soruları chat GPT'ye sorduğumda bazılarında arkadaşlar benden daha detaylı, daha geniş perspektifli cevaplar veriyor. Yani belki de insanlar işte hatta bazı mesela şeyleri soruyorum işte. Şu durumda olan bir insana nasıl bir manevi terbiye tavsiye edersin falan diye böyle bir e, hayali bir tip çiziyorum. Yani zikir, evrat falan tavsiye ediyor yani inanmazsınız. <gülüyor> Dolayısıyla pek çok şeyi e, gelecekte belki onlar yapacak. Hani biz e, yeniden bir meslek öğrenmek veya kendi mesleğimizin içinde 5 yıl içinde çok geride kalmış olabileceğiz belki. Bu bakımdan arkadaşlar elimden ne gelir? Yani ben neyim? Neyim? Donanımım ne? kapasitem ne kadar, bunun farkında olmak ve tabii arkadaşlar bir de madalyonun arka tarafı var. Çok yetenekli, çok kapasiteli, Allah kendisine çok imkanlar vermiş, çok iyi eğitimler almış, maddi durumu çok iyi, işte sosyal güçleri, sosyal imkanları çok iyi olup da arkadaşlar hiçbir sorumluluk duygusuna sahip olmayanlar da var. Ne yazık ki. Çok çünkü haz odaklı bir çağdayız. Ama çağımızı da kötülemeyelim. Kötülemeyelim. Yani geçmişte Romalılar nasıldı mesela, değil mi? Romalılara ne kadar haz odaklı oldukları anlatılıyor. Eski Mısırlılar nasıldı? Ama bilelim ki yani bu kadar haz odaklı olan bir medeniyetin sonu gelir. Yani sonu gelir. Çünkü medeniyetler sorumluluk sahibi insanların üzerinde geleceğe yatırım yapan başkalarına yatırım yapan kendileriyle birlikte başkalarını da kalkındıran insanların üzerinde vatansever insanların üzerinde işte hırsları olan makul miktarda yani hedefleri diyelim Hadi hırs biraz olumsuz bir kelime. Hedefleri olan insanların, e, gayretli insanların omuzları üzerinde yükselir e, medeniyetler. Ne zaman ki e, işte bir medeniyet İbni Haldun da onun tasvirlerini yapıyor. İşte bugün e, düşünürler, bugünkü düşünürler de bu tasvirleri yapıyor. Arkadaşlar medeniyetler e, şeye, tefessühe yani dejenerasyona, kokuşmaya, çürümeye ne yazık ki işte haber programlarını izlediğimizde gördüğümüz manzaralara dönüştüğünde bir ülkenin, e, imtiyazlı yani takdir ilahi tarafından imtiyazlı yani düşünsenize birisi doğduğunda e, işte ne bileyim 160 IQ ile doğuyor ondan sonra çok 3 e, nesildir 4 nesildir entelektüel bir ailesi var e, okumuş yazmış kültürlü bir ailesi var maddi problemi yok yani maddi problemi yok bütün dünyaya erişebiliyor yani şimdi bu imkanlarda doğan biriyle e, bir dağ köyünde bir orman köyünde köyünde doğan bir insanın imkanları bir değil. İşte bu imkan sahiplerinin arkadaşlar haz düşkünü olmaları keyif düşkünü olmaları e, hazı ve keyfi kötülemiyorum ama bütün hayatı sadece bunun etrafında örmeleri yani benim insan bu insanlığın dertleri karşısında ben ne yapabilirim acaba ne yapsak ortaya ne koysak bu imkanlarımızı nerede kullansak diye bir e, kaygılarının olmayışı e, çok ürküntü verici bir şey çünkü arkadaşlar e, Allah hani bir toplumu ee, yani Hak adına da konuşmayayım Allah Allah için imkanlar sınırsızdır ee, fakat bir topluma e, verdiği bu Yetenekli e, insanların bu bu imkanların yani üst sınıfın her anlamda yetenekli ama maddi, manevi işte ruhi, bedeni, akli, sosyal, e, ekonomik her anlamda e, bu üst sınıfın sorumluluk sahibi olmaması, ben merkezli olması, eskilerin tabiriyle eyyamcı insanlar olması e, çok e, endişe verici. Çok endişe verici. Şimdi bakıyorsunuz mesela ben geçen de dünyada ülkelerin ne kadar göç verdiklerine gösteren bir liste gönderdi bir dostum. O listeye baktım arkadaşlar biz e, çok ilginç bakın. Biz Afganistan'la aynı sayıda göç vermişiz. Yani Afganistan'ın göç verdiği sayı kadar da biz göç vermişiz. E, peki hani biz kimi göç verdik? kimleri Kimler gidiyor yani kimler terk ediyor? ülkeyi. Böyle baktığımızda işte haz düşkünü olmak, egosantrik olmak, ben merkezci olmak, keyif için yani sadece kendi keyfini düşünmek. insanoğlu elbette konforunu, huzurunu, rahatını düşünür yani. Bu şeydir. Hepimiz severiz bunu. Ama bunun için yaşamak çok tehlikeli. İşte bu kitapta birazcık da onu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ee, Geçen de başka bir kitap okudum. Ee, azim kitabın adı. Birkaç konuşmada da bahsettim. Şimdi yazar, heh, yazar şurada duruyor. Angela Duckworth diye birisinin, yani tavsiye ediyorum diye değil arkadaşlar. Bir kişisel gelişim kitabına benziyor birazcık. Ee, ama güzel bir çalışma. Ee, kitabın yazarı arkadaşlar azim üzerine e, çalışma yapmış. Zaten adından da belli. Ee, azim nedir arkadaşlar? İradenin bir sonraki aşamasıdır. Ee, irade bir işe başlamak için ortaya koyduğumuz kararlılıktır. Azim ise onu sürdürmekle alakalıdır arkadaşlar. Şimdi çok ilginç Kur'an-ı Kerim e, peygamberlerden bazılarının ulul azm olduğunu söylüyor. Yani bazı peygamberlerin azim sahibi olduğunu söylüyor. Ve peygamberimize de diyor ki sen de azim sahibi peygamberler gibi ol diyor. E, demek ki aslında bu peygamberleri Cenab-ı Hak görevlendirdi. Değil mi arkadaşlar? Ee, Cenab-ı Hak görevlendirdi ve hepsini de o seçti. Ama bunların içinden bazıları daha azimdi. Ve peygamberimize de sen de onlar gibi ol ee, Kim bunlar? Beş tane biliyorsunuz Ulül-ü e, Azim peygamber, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve peygamber efendimiz. Bir peygamber için de Hatta ikisi için ama birinde çok açıkça azim kelimesi geçiyor. Bir peygamber için de Cenab-ı Hak diyor ki, biz onda azim bulmadık diyor. Azimli değildi diyor. Kim bu? Kur'an'da söylendiği için söyleriz. Yoksa böyle bir ayet olmasaydı ben böyle bir şey söyleyemezdim arkadaşlar. Yani çok korkardım bir peygamber için böyle bir şey söylemeye ama ayet-i de Cenab-ı Hak söylüyor Hz. Adem için. Cennete yerleştirdi, işte düşmanlığı tanıttı ama hemen arkasından Hazire Adem şey yapamadı, sürdüremedi yani o pozisyonunu, o durumunu. Bir de yine azim göstermeyen Yunus Aleyhisselam var, onun da başına neler geldiğini biliyoruz. Şimdi bu kitapta, bu azim kitabında kitabın yazarı o da psikolog. Rehber öğretmenlik falan yapmış, çok uzun süre okullarda danışmanlık falan yapmış. E, tam detaylı hatırlamıyorum rakamları ama onlarca yıl süren çok uzun süreli araştırmalar yapmış. Özellikle bu işte Ordu'da, askeri eğitim veren e, okullarda, e, Amerika'da IV'lik denilen o en yüksek puanlarla girilen üniversitelerdeki öğrenciler üzerinde bu çalışmalar yapmış, şöyle bir formül çıkarmış arkadaşlar. Ee, çok asıl o kadar basit ki, yani bu kadar on yıllar süren şeyin sonunda bu mu çıkmış diyorsunuz, ama işte e, arkadaşlar yani zaten e, nasıl diyeyim bir e, büyük bir olayı basitçe formüle etmektir zaten bütün mesele. E, diyor ki e, yetenek azimle e, azimle birleşmedikçe Beceriye dönüşmez. Yani çabayla. Azim demiyor, çaba diyor. Yetenek çabayla birleşmedikçe beceriye dönüşmez. Beceri de çabayla birleşmedikçe başarıya dönüşmez diyor. Yani yeteneğin, yetenek bir kapasitedir. Sizde bir kapasite var. Bunun çabayla birleşmesi lazım. Yani çalışkanlıkla, üretkenlikle birleşmesi lazım. Ve vazgeçmemekle, yani başarısız olacaksın, başarısız olabilirsin, denersin, denersin, denersin, vazgeçmemekle bu, bu yetenek, Beceriye dönüşür. Sonuçta bir beceri kazanırsın. Beceri konusunda da şimdi kişisel gelişim dersine dönüşmesin ama beceri konusunda da arkadaşlar şöyle bir tespit var. Diyorlar ki işte insan hayatının ilk şey 10 ve 20 yaş arası yani 10 yaşına kadar çocuksunuz zaten hep sizi yönlendiriyorlar. Siz hani genellikle ne istediğiniz hep manipülasyonlar sonucu belirleniyor çoğunlukla ama 10 yaşından sonra artık kendi istekleriniz oluşmaya başlıyor. 10 yaşla 20 yaş arasında vaktinizin çoğunu neye ayırdıysanız bundan sonraki hayatınızda böyle geçecek demektir diyorlar. Ee, gerçekten hepimiz 10 yaş 20 yaş arasında neyle meşgul olduğumuza bir bakalım. Şimdi burada arkadaşlar yetenek çabayla birleşecek beceriye dönüşecek ama bu da yetmez işte e, hatta bir rakam da veriliyor. Bir konuda virtüöz olmak için 20 yaşına kadar 10 bin saat egzersiz yapmış olmanız gerekir diyor. Yani işte mükemmel bir aşçı olmak istiyorsunuz ya da mükemmel bir e, tasarımcı olmak istiyorsunuz ne bileyim çok usta bir terzi olmak istiyorsunuz e, terzi de demiyorlar şimdi usta terzilere modacı diyorlar e, efendim çok usta bir e, efendim Şimdi okuyamıyorum mesajları. Çok usta bir başka mesela bir piyanist, bir virtüöz piyanist olmak istiyorsunuz vesaire. 10 bin saat kuralı var. Yani 20 yaşına kadar 10 bin saat egzersiz yapmışsanız evet siz o konuda virtüöz olabilirsiniz. Yani arkadaşlar çalışkanlık eklenmemişse yetenek hiçbir işe yaramıyor. Yetenek her zaman azimden küçüktür diyor. Şimdi kitabın üzerinde bu kadar durmak yeter. Biz de kitapta bir bir yerde sıkıcılık üzerinde durmuşuz. İnsanlar bugün arkadaşlar çok fazla sıkılıyorum kelimesini çok duyuyoruz. Bilmiyorum psikolog arkadaşlar da duyuyorlar mı? Mesela diyor ki ona söylenen bir şey var arkadaşlar. Böyle bakıyorum bu soruyu sorana, bu talepte bulunana. Diyor ki hocam diyor işte çocuklara diyor Kur'an dersi e, istiyorum ama sıkıcı olmasın diyor. Arkadaşlar sıkıcı olmayan Kur'an yani nasıl diyeyim? Yanlış anlaşılmasın da yani hoca şaklabanlık yapmıyorsa eğer, Kur'an dersi sıkıcıdır yani. Ayın harfini çıkaracaksın, ha harfini çıkaracaksın, bat harfini çıkaracaksın, tecvitleri uygulayacaksın. Yani böyle bir de anlamadığımız bir metin bizim değil mi yani? Biz Arap değiliz, acemiz. Yani anlamıyoruz. Çocuk da anlamıyor. Yani o Kur'an dersi şahane nasıl olur? Yani oyunlarla falan mı oluyor bilmiyorum. Yani hiç kimse sıkılmak istemiyor arkadaşlar. Ya sıkılmazsanız, balerin de olamazsınız, basketbolcu da olamazsınız, gitarist de olamazsınız. Yani sıkılmadan hiçbir şey olamazsınız. Acar Baltaş Hoca var, ben ara sıra rastladığım zaman mutlaka konuşmalarını dinliyorum. Diyor ki konfor alanından diyor başarılı birisi çıkmaz. Yani böyle hep istekleri olmuş, hep istekleri olmuş. Buradan yani başarılı bir insan çıkmaz diyor. Ee, elhasıl yani insanlar sıkıcı buldukları kitabı okumuyorlar mesela. Ee, diyor ki hocam diyor işte çok sıkıcı diyor. Mesela ben bir kitap var çok tavsiye ediyorum onu. Hadi söyleyeyim burada da 900 katlı insan. Ay hocam çok sıkıcı diyorlar. Ya nasıl sıkılıyorsunuz diyorum adam. Allah uzun ömürler versin Mustafa Mertar Hoca. Adam demeyelim hoca yani. <gülüyor> Arkadaşlar 150 sayfada bütün psikoloji ekollerini ve tarihini özetlemiş ya. Birbiriyle kıyaslayarak. Yani bu çok güzel bir şey, harika bir şey bizim için. Bizim gibi alanın uzmanı olmayanlar için. Yani böyle hazır yutulacak şey, hap, hap haline getirmiş bildiği. Orada da sen sıkılıyorsan, hani o zaman e, ne bileyim yani git Texas Tonbix oku yani oradan başladık biz çocukken ben çok okudum o çizgi romanları Texas Tomlix'leri ama yani o nedir işte çok sıkılan okumaya yeni bir işte şey polisiye roman oku Agatha Christie oku mesela o zaman sıkılmazsın ee, insanlar mesela işte ne bileyim herhangi bir işte sebat etmiyorlar mesela bize ee, Annemiz, annelerimize çok yardım ederdik biz arkadaşlar. Sarma sararken işte ne iş varsa yani, çamaşır yıkanırken ne iş varsa. Misafir geldiğinde biz ikram ederdik. Yani annelerimiz hazırlardı ama otururdu annem misafirin yanında. Bütün o getirmeleri götürme. Yani biz çok mu bayılıyorduk? Ee, 40-50 yaşındaki mahalledeki teyzelerin işte konuşmalarını dinlemeye veya o o ortamda akşama kadar oturup çay taşımaya çok mu harika bir şey miydi yani bizim için? Ama arkadaşlar kendine hakim olmayı öğreniyorsun, odaklanmayı öğreniyorsun, hoşlanmasan da bir işi sonuna kadar götürmeyi öğret öğreniyorsun. Ee, her zaman sadece sevdiğin şeyle meşgul olmayabileceğini öğreniyorsun. Mesela diyorlar ki işte ben sevmedim diyor mesela bu işi diyor. Tamam ben de yemek yapmayı sevmiyorum ne olacak ama? Ya da ben tuvalet temizlemeyi sevmiyorum ama bu evde tuvaletlerin de temizlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla tekrar sorumluluk konusuna döndük arkadaşlar. Şimdi burada kitapta onunla bitireyim artık son 15 dakika. Kitapta bir konu da daha var. Hazlarla ilgili o bölümü hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Arkadaşlar insan bize psikoloji modern psikoloji de bunu söylüyor. En eski çağlardaki işte stuacılar falan da bunu söylüyor. Eski antik dönem filozoflar, düşünürler ve İslam ahlakçıları da bunu söylüyor. İnsan hazı elde etmek ve acıdan kaçmak için tasarlanmıştır. Yani insanın refleksleri, dürtüleri buna yöneliktir. Peki o zaman ne yapacağız? Mesela size namaz haz vermiyorsa, namaz haz vermiyorsa arkadaşlar, e, insan da hazzı elde etmiyor. Yani insan... Mutluluk, hudur, rahat, zevk bunlar için yaşamak üzere, bunları elde etmek üzere tasarlanmış ve kendisini sıkan, zor gelen şeylerden de kaçmak üzere tasarlanmış. Demek ki o zaman arkadaşlar biz e, kendimiz için gerekli gördüğümüz, gerekli olduğuna inandığımız şeyleri hazlara bağlamamız lazım. Yani onları kendi iç dünyamızda e, haz alacağımız şekilde organize etmemiz lazım. Orada haz alamıyorsak neresi eksik diye buna bakmamız lazım. Arkadaşlar iyilik yapmaktan mesela kim düşünün yani şey, konuya çıplak olarak bakalım. İyilikle e, birlikte baktığımızda yani ben e, işte uğraşacağım, çalışacağım, şu kadar e, sene okuyacağım, bir uzmanlık elde edeceğim, o uzmanlıktan da işte ite, ite, ite kaka şu kadar para kazanacağım ve bu paranın da bir kısmını sadaka olarak vereceğim, karşılıksız. Yani bu nefsin seveceği bir şey değil arkadaşlar iyilik yapmaktan, sadaka vermekten, Allah'ın huzuruna durmaktan, tevbe, istiğfar, hatamızı kabul etmekten zevk almamız lazım. Bunları eğer hazla bağlayamazsak sürdürülebilir olmayacaklar arkadaşlar. Hep tökezleyeceğiz. Ee, o zaman onlar da elimizden gelmiyor diye kendi kendimizi kandırabileceğiz o konuda. Peki süreyi biraz iki dakika kadar açtım.